Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengizlerli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlı Dinlemektesiniz. Ben Emre Yıldırım. Bugün Teknik Masa'da sevgili Barış Demirhan ile birlikteyiz ve stüdyoda iki çok sevgili konuğum var. Eylül ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kalabalık etkinlik takvimi başlamaya başladı. Biz de hem bu programda hem de önümüzdeki Açık Mimarlık programlarında, önümüzdeki dönemlerde bizimle birlikte olacak etkinliklerden biraz onlara konuk olup biraz onlardan stüdyoya konuklarla birlikte aslında biraz dahil olmak hem dinleyiciyi de dahil etmeyi düşünüyoruz. Bugün çok sevgili konuklarım Bernard Vanlier Vakfı'nın Türkiye Ülke Temsilcisi sevgili Yiğit Aksakoğlu ve Superpool'un ve Studio X'in yaratıcılarından sevgili Selva Gürdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Şimdi Açık Mimarlık'ın ve Açık Radyo'nun takipçileri ve İstanbul Etkinlik ve Üretim Takvimine hakim olan izleyicilerimiz aşinalardır aslında bu ekibin üretimleri ne diyelim çeşitli yerlerde, biennallerde, sergilerde, çeşitli konuşmalarda İstanbul 95 programı. 95 santimetre uzunluğundaki bir çocuğun gözünden şehrin deneyimlenmesi ve şehir deneyiminin ve tasarımın buna nasıl sirayet etmesi ile ilgili İstanbul 95 programı. Neden sizi bugün stüdyoda ağırlıyoruz? Çünkü önümüzdeki hafta 21 ve 22 Eylül tarihlerinde İstanbul Kadiras Üniversitesi'nde İstanbul 95 şehirde oyun konferansı. Tekrar ediyorum 21 ve 22 Eylül tarihlerinde Kadir Üniversitesi'nde olacak. Neler dinleyeceğiz, kimi dinleyeceğiz'e gelmeden önce İstanbul 95'in gerçekleşeceği bu konferansın meselesi, projesinin kendi meşgalesi nelerdir biz sizden dinleyelim dedik. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi programa aldığınız için. Bir mimarlık programında konuk olmak ayrıca bizim için önemli. Bernard Van Nier... Hollanda merkezli bir vakıf dünyada 7 değişik ülkede erken çocuklukla ilgili 0-6 yaş dönemiyle ilgili çalışmalara teknik ve finansal olarak destek veriyor. Biz çalışmalarımızı yürütürken genelde hızla neler yaptığımızı anlatmaya dalıyoruz ama bugün bir biraz da aslında neden bu işi yaptığımızı anlatmak istiyorum... Bernard Van Leer İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün mal varlığını bir vakfa bağışlamaya karar vermiş. Böyle bir savaş tekrar tek, böyle bir savaş tekrar etmesin diye biz bütün varlığımızı çocuklara yatıralım demiş. Oğlu Oscar Vakfı devralınca bunun 0-6 yaş dönemine odaklanması gerektiğine karar vermiş. Çünkü aslında 0-6 yaş döneminde Yetişkin beyninin %85'i şekilleniyor daha çok 0-3 yaş döneminde. E, yapılan her 1 dolarlık yatırımın 7 ile 10 dolar arası geri dönüşü olduğu e, görülüyor. E, dolayısıyla birçok beceriyi aslında potansiyelimizin çoğuna erişip erişemeyeceğimizi bu dönemde yaşadığımız deneyimler e, karar veriyor. Dolayısıyla Bernard van Leer olarak biz yaklaşık 1960'tan beri e, bu alanda yürütülen çalışmalara destek veriyoruz. Dediğim gibi şu anda 7 ülkede ve küresel olarak e, çeşitli çalışmaları e, destekliyoruz. Şimdi burada çok güzel bir mimarlık <gülüyor> analojisi var. Onu söylemem <gülüyor> lazım. <gülüyor> evet. Evet e, şey diye anlatılıyor. Bu, yani insan genetik olarak bir blueprint var yani bir, bir çizim var ama o çizimin ne kadar inşa edileceği aslında o ilk bin yıl, günde yaşadıklarıyla yani çocuğun kapasitesinin beyninin gelişiminin ne kadar olacağı aslında deneyimle şekilleniyor. Yani o yüzden her ne kadar biz... Hani bebek bir şey anlıyor mu anlamıyor mu ne oluyor hani orada duruyor dediğimiz bir şey bu aslında değil mi çok bebek <gülüyor> ama öyle değil e, o tamamen e, yüz, yani yüzde 85 hazırlığını yapıyor ilk 1000 yıl ay gün içerisinde e, yetişkin olmanın o, o yüzden aslında e, bu e, hikaye şey, şehirle de çok önemli bir temas ettiği yer var çünkü. Şehirler artık e, çoğumuzun yaşadığı yerler e, ve mesela İstanbul gibi orta e, boyutlu bir mega kentte diyelim 15 milyon bunun 4 milyonu çocuk 1 milyonu da e, 0-3 yaş e, arasındaki çocuklar hmm. e, yani çok önemli bir aslında e, çok önemli bir nüfus e, ama... E, Göz ardı eliyor, hakkını kim savunuyor bu e, nüfusun? Tam e, belli değil. Doğru. E, tam dediği yerden e, bu dönemde beyin hücreleri arasında 700 saniyede 700 ile bin e, arasında bağlantı kuruluyor. Yani orada yaşadıkları de, çocuğun ...günlük hayatında yaşadığı deneyimler... ...onun ileride ne olacağını... ...çok net bir şekilde belirliyor. Biz buradan hareketle... ...yeni stratejimizi, 2016-2020... ...stratejimizi kentler üzerine... E, ...kurguladık ve Kent 95... ...diye bir e, program yürütüyoruz. E, 95, 3 yaşında sağlıklı... ...bir çocuğun e, boyu olan... ...95 santimden geliyor. Aslında kent yöneticilerine... E, ...şehir plancılarına, mimarlara... ...tasarımcılara, akademisyenlere... E, ...yaşadığınız yere 95... ...santimden yani 3 yaşında sağlıklı... ...bir çocuğun boyundan baksaydınız... Neyi farklı yapardınız e, sorusunu sorduğumuzda çok e, canlı cevaplar alıyoruz. E, herkes heyecanlı aslında hepimizin yapabileceği bir şeyler olduğunu e, söyleyerek katkıda bulunuyor. Dolayısıyla e, bir partnerlik ilişkileri üzerinden e, yürüyen ve genişleyen bir e, ağ kurmayı başardık. Birçok ülkede Türkiye'de bunun bir benzerini uyguluyoruz. E, İstanbul 95 e, adı altında. İstanbul'da şu anda dört ilçe belediyesiyle birlikte çalışıyoruz. Bunlar Maltepe, Sarıyer, Beyoğlu ve Sultanbeyli belediyeleri. Biz bu belediyelerle iki üniversitenin ve çeşitli şirketlerin, Boğaziçi Üniversitesi ve Kadiras Üniversitesi'nin de e, i̇ş birliğiyle aslında üç temel iş yapıyoruz. Bir tanesi öncelikle Kadir As Üniversitesi ve TSEV ile birlikte İstanbul'un bir sosyal haritasını çıkardık. E, özellikle e, İstanbul'da dezavantajlı çocuklar nerede sorusunun cevabını bularak başlamamız gerektiğini düşündük. E, onun için e, TÜİK verilerinden ve ilçe belediyelerinin e, ilçelerde çocuklar ve ebeveynlere yönelik yürüttüğü hizmetleri haritalamaya çalıştık. Böyle bunları bir araya getirerek. E, bu haritalara belediye nokta 95org adresinden ulaşılabiliyor şu anda. E, genel olarak İstanbul'a bakabiliyorsunuz. Mahalle düzeyinde e, dezavantajlı çocuklar nerede görebiliyorsunuz? Ya da ilçe düzeyinde bakıp e, mahallelere hangi hizmetler ulaşıyor ve bu mahallelerde kaç çocuk var e, gibi verileri görebiliyorsunuz. Yani parkların dağılımı nedir mesela? E, hiçbirimiz bilmiyoruz. İlçe belediyelerin parkları nerelerde aslında bilmiyoruz. E5'in üstünde mi daha çok park var? Altında mı daha çok park var? Bunu bilmiyoruz. Net olarak biliyoruz ki daha dezavantajlı e, aileler aslında E5'in üstünde oturuyorlar çeşitli ilçelerde. Baktığımızda parkların E5'in altında olduğunu görüyoruz. Halbuki daha çok ihtiyaç olan yer üst taraflar. Buradan başladık. Bu dört ilçe belediyesine Boğaziçi Üniversitesi'nde bir akademisyen ekibi bir takım kurdular. Serran Müderrisoğlu, Feyza Çorapçı, Hande Sart ve Hande Benvenistar'ın oluşan bir ekiple en az üç kişilik belediye çalışanlarından oluşan takımlara ev ziyareti temelli aile rehberliği programını geliştirip bunun eğitimini verdiler. Şimdi süre giden destekleri var. Belediyeler dönüp bu mahallelerden dezavantajlı yüzer aile tespit ettiler ve onları doğumdan 3 yaşına kadar bu aileleri destekleyecek bir programı uygulamaya başladılar. Burada Buyurun. da bir şey ekleyeceğim. E, çünkü belediyelerin aslında bu tür sosyal hizmetleri var. Hı hı. E, yani e, bu e, burada önemli olan e, bence Bernard Van Leren yaptığı ve e, çok kıymetli olan şey de yani hala hazırda olan hizmetlerin e, kalitesinin artılması yönünde. E, bu, bu da bence yani Zaten yapılan bir ev ziyareti Zaten götürülen bir e, hediye paketi var O hediye paketin içerisinde ne olacağına kadar Aslında e, üzerinde konuşulup Tartışılıp e, en, en verimli e, Şekilde tasarlanmasını sağlamaya çalışıyorlar Ben de çok kıymetli buluyorum bunu Evet, evet ve bir atlas gibi bu Tekrar edelim belediye.istambul95.org Adresinden erişebileceğiniz harita Ben gördüm ve muazzam bir veriyi Ve hani Üst üste katmanlarla aslında bir İstanbul hı hı. okuması yapabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani çok da kıymetli bir veri olarak da bir çıktısı herkese açı erişilebilir evet. olarak da devam eden şekilde var. Doğru. Bu dediğim gibi veriyle ilgili kısmıydı. İkincisi ebeveyn destek programlarının geliştirilmesi. Selvan'ın dediği gibi birçok belediyenin aslında çok çeşitli sosyal hizmetleri var. Biz acaba bunları çocuk perspektifinden bir yere e, oturtabilir miyiz? Birlikte iyileştirebilir miyiz diye bakıyoruz. E, çünkü aslında temel yaklaşımımız eğer kenti çocuklar için yaşanabilir bir yer haline getirebilirsek özellikle küçük çocuklar için o zaman aslında herkes için yaşanabilir bir yer haline getiririz gibi bir yerden. Buna da en dezavantajlı yerlerden başlayabiliriz diye e, düşünüyoruz. Ama bu hizmetler her yerde e, erişilebilir demek değil. Yani ben e, merkezi bir ilçeden, merkez ezi bir yerinde oturuyorum ve gerçekten zor park buluyorum kendi çocuklarımı götürmek için. Dolayısıyla hani sadece e, bir sınıfsal mesele değil. Dolayısıyla e, Pool, Kadir Has ve Studio X ile beraber de acaba yeşil alanları iyileştirebilir miyiz e, diye konuşuyoruz bir yandan. Bununla ilgili e, çözüm önerileri geliştiriyoruz. E, belediyeler bize yine bu dezavantajlı mahallelerde e, park alanları e, gösterdiler. Gösteriyorlar bu dört belediye. E, Süper Pool Studio X de e, buralara uygun, e, 0-3 yaş ve ebeveynlerine uygun tasarımlar yapıyor. E, bir fikir rehberi geliştirdiler. Belki o kısımlardan sen bahsetmek istersin aslında. Neler yaptınız bu alanla ilgili olarak? Evet. E, bu dört belediyenin e, belirlediği e, alanlar için özel tasarımlar yapılıyor. Ama bu özel tasarımlar aslında e, bir yandan da e, pilot uygulanabilir. Hani kolay e, yani bunu yapardık zaten. E, dedirecek şekilde tasarlamaya çalışıyoruz ki aslında e, tekrar edilebilirsin, kopyalanabilirsin, başkaları da e, bunu buna heveslensin. Yani çünkü sonuçta 0-3 yaş çocuğu için dediğiniz e, oyun e, ona heyecanlandıran şey ufak bir tümsek, ya yani 50 santimlik bir tümseyin e, olması yeterli, bir, yani yeterli demiyim ama yani o, o ölçekte konuşuyoruz. E, bunlar aslında yapılabilecek şeyler e, ve ama e, genel olarak dünyada da baktığınız zaman 0-3 yaş e, ...oyun parklarında bir kullanıcı grubu olarak tanımlanmıyor. Evet. E, yani üç yaş sonrası başlıyor. Yani kaba motor gece, becerileri bir miktar gelişmiş e, çocuklarla başlıyor... E, ...park e, düşüncesi. E, bu o yüzden e, hazırladığımız rehberde de... ...Süperpol olarak hazırladığımız rehberin de bir amacı... ...işte e, peki biz bunu biraz erkene çeksek, e, 0-3'e baksak... ...burada da çünkü aslında... Ee, çocuk sahibi olanlar ya da çocuklarla aşinaş olanlar bilir. Her şey aslında oyundur. O ilk üç sene boyunca işte yere bir şey atarsınız kaldırırsınız tekrar atarsınız atar. Çocuk tekrar bir alır verir. Yani çok basit şeyler. Oyuna zemindir ya da su bir oyun aracıdır kum çok önemli bir oyun aracıdır yani bunlar çok basit yani bizim söylememizin de neredeyse abes derecede basit şeyler ama bir araya getirip işte bakın 0-3 yaş için oyun parkı diye bir şey olabilir. Bunun yaparken de çocuğun gelişimindeki eşikler göz önüne alınabilir işte emeklediği dönem için. Tasarım yapılabilir, taytay e, tay yürüdüğü zaman işte o tutum kalkmayı öğrendiği zaman için. Yani bunların hepsi de çok basit şeyler aslında. Hı hı. E, biraz da e, bu e, bunu e, öne çıkarmaya çalışıyoruz. Yani basitlik, kolaylık bunun e, yapılabilirliği üzerine konuşmak istiyoruz. Bir şey de söylemekte fayda var. 0-3-0-5 yaş dönemindeki çocuklar aslında kentte ebeveynlerinden bağımsız olarak bulunmuyorlar. Hı hı. Dolayısıyla biz onlar için herhangi bir şey yaparken ebeveynlerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki o mekanlarda daha o mekanlara daha sık gelsinler geldiklerinde daha uzun vakit geçirsinler. Oyun parklarında eğer gölgelik alan yoksa ebeveyn orada daha az kalıyor ya da başka saatlerde gelmeyi tercih ediyor işte bir tuvalet vesaire gibi bir şey yoksa o, o, o zaman büyük anne büyük babalar getiremiyorlar çünkü onlar daha falan gibi bazı detaylara da dikkat etmek gerekiyor ve bunlar... Büyük maliyet yaratan tasarımda çok büyük değişiklikler yapmayı gerektiren şeyler değil. Aslında basit ince ayarlar ve hepimiz bunu günlük işlerimizi yaparken yapabiliriz bunları yansıtabiliriz diye düşünüyoruz. Onun için iyi örnekleri beraber yaratabilirsek eğer bunu hem birlikte çalıştığımız belediyelerin içinde tekrar üretebiliriz. Hem de başka belediyelere iyi örnek olarak gösterebiliriz diye düşünüyoruz. Bugün bir ilçe belediyesinin en az yönettiği yani içinde parkları vesaireleri alıp işte oyun gruplarını aldığı yüzden fazla park var. Ya biz bu yüz parkta 0-3 yaşa yönelik bir şeyleri çok hızlı yapabiliriz. Bunun bir maliyeti yok aslında. Biz bunu göstermeye çalışıyoruz. Bunu İstanbul geneline çok hızlı yaygınlaştırabiliriz. O zaman ebeveynlerin ve çocukların daha iyi deneyimler yaşayacağı anlar yaratabiliriz ve bu anlarda hepimizin tam potansiyeline erişebileceği bir şey yaratabilir diye düşünüyoruz. Burada gene önden bir haber verelim. Ee, i̇nşallah olacak. Ee, bir e, tasarım yarışması da düzenlemeyi planlıyoruz Hı -hı. E, bu konu üzerine. E, o da umuyorum ki e, Aralık ayına kadar <gülüyor> e, <Çekil gülüyor> şekillenecek ha. ve onunla ilgili de bir... Evet. Tekrar e, size misafir olmak isteriz Yağmur. Hı hı. Evet dinleyicilerimiz de takipte kalsınlar o zaman. Hı hı. Onunla ilgili olan dinleyicilerimiz. Kısa bir ara verelim. Bu tamam. rehberi ve projelerin çıktılarını sormaya devam edeceğim. Konuklarımdan sevgili Yiğit Bey bizler için seçti. Evet. Son, son zamanlarda dinlediğim albümden diye. Tamino'dan Habibi. Something hides in every night Brings desire from the deep And with it comes a burning light To keep us from our sleep As the full star tries his best to make the white pearl shine Glances of a new day have arrived And though he's not alone, he fears to never love another And leave his heart forever with thirst, might Oh. Evet Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yıldırım sevgili konuklarım Bernard Leer Vakfı'nın Türkiye Ülke Temsilcisi sevgili Yiğit Aksakollu ve Superpool ve Studio X yaratıcılarından sevgili Selva Gürdoğan'la birlikteyiz. Şehirde oyun zamanı başlığıyla birlikte 21-22 Eylül'de Kadiras Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan İstanbul 95 projesinin konferansını vesile ettik. İstanbul 95 yani şehre 95 santimetre uzunluğunda bir çocuğun gözünden bakmayı aslında mesele eden İstanbul 95 ...projesini konuşmaya devam ediyoruz. Çok da aslında ilginç projeler içindesiniz. Bir yandan az önce ilk yarıda bahsettiğimiz gibi... ...belediyelerle birlikte bir veri havuzu oluşturuluyor. Birlikte yeşil alanları nasıl iyileştirebiliriz? 0-3 yaş erken çocukluk dönemi için nasıl oyun parkları iyileştirebiliriz? Hani bir tasarımcının da aslında içini kurcalayan ve heyecanlandıran da aslında projeleriniz var. Bir rehber hazırladığınız süper pool olarak... Onu ben sorabilirim. Hani bu yeşil alanlarla ilgili projeleriniz ne aşamada yapılıyor mu? Tasarım aşamasında mı? Ya da ne zaman göreceğiz? <gülüyor> Çocuklar ne zaman <gülüyor> evet, götürecekler <süper>. diye. <gülüyor> Sanıyorum Beyoğlu ilk olacak gibi. Ama 2019 içerisinde hepsinin tamamlanmış olmasını hedefliyoruz. Yani buradaki aslında kendi içerisinde tabii ki sıkıntıları olan bir süreç. Özel bir tasarım yaptığınız zaman <gülüyor> onun ihale süreci vesaire Türkiye şartlarında... Ee, çözülmesi gereken, e, yöntem geliştirilmesi gereken konular ee, çözülmeyecek şeyler değiller ee, ama e, istediğimiz hızda gitmemesinin bir sebebi o. Ama gene de e, hedefimiz işte 2019 e, da başaracağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu hepimiz için bir öğrenme süreci. Yani biz dışarıdan bakıp bir tasarım yaparız. O iş orada yürür gibi görünüyor ama içeride detaylara girince hepimiz bir şeyler öğrenerek evet. e, çıkıyoruz. E, sadece belediyeler değil biz de öğreniyoruz. Ama burada yani hakkını vermek lazım. Belediyelerle olan işbirliği hakikaten e, son derece e, şey e, yapıcı bir işbirliği. E, onları da yani bu destekleri adına onları da hakikaten burada anmak lazım. Beraber bunu başarmak amacıyla çalışıyoruz ve başaracak o zaman yıl sonu ve yeni yılın başı İstanbul 95 için böyle bir heyecanlı <gülüyor> üretken bir dönem olacak diyelim. Hem bir yarışmayı ilk yarıda bahsetmiştiniz, bilgilendirmiştiniz. Evet. Bir yandan hani ilk parklarınız aslında oluşmaya başlıyor. Evet, doğru. Bir de bir yüksek lisans programından <gülüyor> da bahsedelim. Hani o da benzer zamanlarda işlemeye başlayacak çok aslında. Doğru. Şimdi bu çok önemli bir aslında Yiğit'le konuşmaya başladığımızdan ilk, ilk günlerden ortaya çıkan bir konu. Çünkü tasarım eğitiminde çocuk konusu yani özellikle mimarlık ve şehir, kentsel tasarım ve şehir planlamaya baktığınızda böyle bir konu yok. Ee, yani ben işte 8 sene mimarlık okudum. Ee, bunun hani bir, bir 15 dakikası bile çocuk konusu üzerine değildi. <gülüyor> o yüzden e, buradaki eksikliği aslında... E, be, ...hani bence bu yani veriye tam olarak hakim değilim ama bence dünyanın genelinde olan bir e, eksiklik bu. O yüzden e, bunun e, her ne kadar biz bel belediyeler ayağında böyle bir heyecan yaratmak istiyorsak da... E, bunun Aynı zamanda know-how'unu yetiştirmemiz lazım. Yani bunu yapabilen, bilen bu konuya hakim, bu konuya heyecanlanan genç mimarlar, tasarımcılar, şehir plancıları lazım. Ve bunu da bizde destek olan ilk iki okul, üniversite diyeyim, hı hı. sana bırakayım Olur. Kadir As Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi başından beri en üst düzeyden yani rektörler düzeyinden birlikte çalıştığımız hocalar düzeyine bu konuya inandı ve destek verdi. Dolayısıyla ben rektör yardımcısı Arzu Erdem'e, rektör sondan Durukanoğlu Feyiz'e buradan teşekkür etmek isterim. Bu program verdikleri destek için. Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Özkan'a da aynı şekilde. Kadir As'taki program tessiz bir ...yüksek lisans programı olacak. Bizim önceliğimiz aslında belediyelerde çalışanlar ki dediği gibi Selva'nın bu konuya farklı perspektiflerden bakıp dönüp aslında belediyede belki de var olan e, bazı programları, uygulamaları ya da altyapıyı çok hızlı e, dönüştürebilmeleri. E, hep böyle diyor. Ben de hep bunun için e, çok büyük bir e, tasarımcı e, e, yani genç e, nesilden ona ilgi duyulacak <gülüyor> bir ekip olduğunu da düşünüyorum. Ne olur... E, e, başvurularınızı yapın. <gülüyor> Vakit evet. geldiği zaman Tabii tekrar böyle... duyurmak isteyeceğiz. Ancak böylesi ama... bir şey e, evet. birliktelik de zaten orada daha e, şey bir verimli olur diye düşünüyorum. E, belediye yani senin söylediğini desteklemek isterim. Belediye Çalıştığımız belediyeler açısından da çok şanslıyız. Onların da en üst yönetimi ve birlikte çalıştığımız e, ekipler olarak herkes özveriyle çalışıyor. İşin içine girdikçe herkes bizden daha heyecanlı hale geliyor. E, bu işten birazcık şey yapan herkes bunu etrafına yara yayar hali neden erken çocukluk önemli birbirine anlatır hale geliyor onun için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum çok güzel o zaman biz yıl sonu yeni yılın başına doğru sizi tekrar konuk eder. Bu detayları gelişmeleri tekrar sizden alırız. Bir de hani önümüzdeki dönemde aslında kalabalık etkinlik takvimi İstanbul'un açılıyor dedik. Tabii bizim dört gözle beklediğimiz dördüncü İstanbul tasarım BNL'de haftaya itibariyle açılıyor olacak. Aynı zamanda orada da bir işbirliğiniz var. Onu da aslında tekrar dilendirsek. Evet işte tam dediğim gibi İKSV ile geçen sene BNL süresinde kısa küçük bir işbirliği yaptık. ...Opti ile Pesi diye bir hikaye kitabı çıkardılar aslında. Biennial'i çocuklara daha rahat anlatabilmek için de diyelim. Şimdi daha derinlikli bir iş birliği halindeyiz ve tasarım Biennial'i ile başlayacak... ...ama önümüzdeki bir buçuk sene boyunca çeşitli etkinliklerde aslında çocuklara yönelik... ...küçük çocuklara yönelik farklı etkinlikler planlayacaklar. Bildiğim kadarıyla mesela hatırladığım kadarıyla tasarım Biennial'inde bebekli günler olacak arterde... Dolayısıyla bebek yani 12 aya kadar bebeği olan ebeveynler, bakım verenler gelip e, gezebilecekler. E, çalışanlara, tasarım yerleri çalışanlarına çocuklarla iletişim vesaire konusunda eğitimler verdiler. E, dün e, Boğaziçi Üniversitesi'den uzman bir hoca İKSV'nin neredeyse tüm ekibine çocuk gelişimiyle ilgili bir seminer verdi. Dolayısıyla onlarla da çok heyecan verici bir iş var. Güzel yani İstanbul 95 şehirde oyun konferansını hem vesile etmiş olduk hem de aslında birçok yeni ve heyecan verici projenizi de öğrenmiş olduk. Takipte kalın derim İstanbul 95'i aynı zamanda da 21 ve 22 Eylül'de Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan şehirde oyun konferansını tekrar dillendirmiş olalım. Gelmek takip etmek isteyen dinleyicilerimiz için çok teşekkür ederim geldiğiniz Biz ve projelerinizi... Ederiz paylaştığınız için. Evet sevgili Yiğit Aksakoğlu ve sevgili Selva Gürdoğan bizimle birlikteydi. Bernal Vanlier Vakfı'nın Türkiye Ülke Temsilcisi Yiğit Bey. Aynı zamanda Selva Hanım da Superpool'un ve Stüdyo X'in kurucularından ve yürütücülerinden şu anda. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Açık mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Barış Demirali birlikteydik Teknik Masa'da. Hoşçakalın. Açık mimarlı ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun